İnsikak suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, gök yarıldığı zaman Rabbinin emrine kulak verip hüküm gerçekleştirildiğinde, yer genişletilerek yayıldığı zaman içindekileri dışarı atıp boşaldığında, Rabbinin emrine kulak verip hüküm gerçekleştirildiğinde mahşerde toplanacaksınız. Ey insan, şüphesiz ki Rabbine giden yolda. Çaba üstüne çaba gösteriyorsun ve sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı yani amel defteri sağından verilirse ileride kolay bir hesapla hesaba çekilecek, Sevinçli bir şekilde cennetteki ailesine dönecektir. Kimin de kitabı yani amel defteri sırtının arkasından verilirse Hemen yok olmayı dileyecek, alevli ateşe girecektir. Şüphesiz ki o dünyadayken ailesinin yani arkadaşlarının içinde çok mutluydu. Şüphesiz ki o Rabbine dönmeyeceğini sanıyordu. Hayır. Elbette Rabbi onu görendir. Hayır. Akşamın alacakaranlığına, geceye toplayıp örttüğü şeylere ve dolunay halindeki aya yemin ederim ki siz elbette bir halden başka bir hale geçeceksiniz. Onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde de etmiyorlar, aksine o kafir olanlar yalanlıyorlar. Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilendir. Onlara elem verici bir azabı müjdele, iman edip iyi işler yapanlar başkadır. Onlar için başa kakılmayan, kesintisiz bir ödül vardır.''